adedince Allah'a hamd ve sena ediyoruz. Allah'a hamd ve sena ediyoruz ki, bu yüksek tevhid hakikatini bize ders veren muhteşem ruh, aydın dima, büyük fetanet Hazreti Muhammed Mustafa'ya bizi raiyet ve tebaa eylemiş. Onun rehberliğinde Değil dünyada ehli büyülü yolların aşılması, dağın, derenin, tepenin aşılması, kandan irinden deryaların aşılması, onun arkasında cehennemin alevleri bile aşılır. Onun arkasında yeryüzünü elli bin defa 50.000 bin kat, Nuh tufanı batsa yine aşılır, el verir ki onun arkasında olalım. Bizi onun arkasında yaratan Allah'a binlerce hamd ve sena olsun, hayır binlerce değil. Kainatın zerratı adedince hamd ve senâ olsun. Hazreti Muhammed'in hasenâtınca hamd ve senâ olsun. Kıyamete kadar gelecek ümmetinin sevabı sayısınca, ona da salat ve selam olsun. O gönüllerimiz de dün ayrılmış gibi hala dipdiri yaşıyoruz. Ve biz gönül dünyamızda, ruh dünyamızda ona yaklaştıkça, daha da O'nu açık beyin, daha açık seçik seziyor ve hissediyoruz. Bize öyle geliyor ki, bana öyle geliyor ki demiyorum. Bize öyle geliyor ki, O'nun dünyasına yaklaştıkça, Sahabe-i Kiram'la, O'nun dünyasını paylaşan başkalarıyla, O'nun dünyasını paylaştıkça, sanki bir adım daha atsak, Hemen onun nur iklimine girecekmişiz gibi oluyor. Ve zannediyorum siz Tal al badru veda derken Habebe'den sizin görüş uskunuza yeniden bir kere daha o nurani silüet zuhur etti gibi oluyordu. Ben öyle hissettim. Öyle duydum. Zannettim siz onu büyük bir seziş, büyük keramet, büyük bir ihsan ilacı olarak onun adına toplanan her meclise o geldiği için, gelip etrafında toplananları tebrik ettiği için, okşayıp başlarını öptüğü için, davranın çoğu gitti azı kaldı dediği için, siz de çoğunuz, zahiriyle göremediğiniz, bu mübarek gelişe dem tutuyor. Biz bu türküyü kıyamete kadar söyleyeceğiz. Bir gün götürürüz, Allah göstermesin, ocaklardan uzak eylesin, cehenneme dahi koysalar, Uykumuz açıldı an ta <gülüyor> al badru aleyna